Merhaba, Afrika'nın doğusunda bulunan orman örtüsü 2001-2009 yılları arasında %9 oranında azalmış durumda. En büyük kayıp Uganda ve Ruanda'da görülürken sadece Güney Sudan'da çok küçük bir artış var. Leeds Üniversitesi'nden Rob Markant'ın yürüttüğü çalışmanın verilerine dayanarak yapılan açıklamada orman alanlarındaki azalmanın özellikle koruma alanlarının dışında en çok görüldüğü belirtiliyor. Markant'a göre koruma alanları dışında insanların tomruk endüstrisi veya odun kömür yapımı için ağaçları kesmesinin önüne alacak pek bir yasal uygulama yok. Koruma alanlarının dışındaki nüfus artışı ise hayvan ve bitki türlerine yönelik baskıyı oluşturuyor. Orman kaybı da iklim değişikliğinin nedenleri arasında. Bu sorunun iyi bir şekilde yönetilmesi ise yerel toplulukları orman koruma konusuna dahil etmekle mümkün. Dışlayarak bir yere ulaşılamaz. Markant'a göre Birleşmiş Milletlerin küresel ısınmayı yavaşlatmak amacıyla ormanlarını koruyanları ödüllendirme mekanizmasını tasarlamaksa çok zor. Zira bir yerde ağaçlar korunurken diğer bir yerde kesiliyorsa bu tür planlar geri teper. Dünya her geçen gün yeşil örtüsünü kaybetmeye devam ediyor. Sevindirici bir haberle devam edelim. Türkiye'nin 200 kW gücünde ilk resmi Güneş Enerjisi Santrali Temmuz ayında Konya'da faaliyete geçti. Santrali kuran şirketinin Türkiye Genel Müdürü Hayri Bali, araştırmalarımız sonucunda Konya'nın Avrupa'daki birçok bölgeye kıyasla daha fazla güneş alan ve kusursuz ışıma değerleri sunan bir bölge olduğunu belirledik diyor. Geçtiğimiz Mart ayında enerji piyasasında lisanssız elektrik üretimine ilişkin yönetmeliğin yürürlüğe girmesiyle birlikte Türkiye'de yenilenebilir enerji kaynaklarına yatırım yapmanın önününde açıldığını belirten Bali, yeni yönetmelikle birlikte Türkiye'de ister tüzel ister gerçek kişi olsun, Herkes sahip olduğu kaynakları kullanarak ihtiyacı olan elektriği üretebilecek. Fazlasını dağıtım şirketine satabilecek. Bu durum güneş enerjisi bakımından dünyanın en zengin ülkelerinden biri olarak kabul edilen Türkiye'de enerji sektörünün gelişmesini sağlayacak dedi. Umuyoruz bu tespitler hayata geçer. Çünkü yatırımcılar 1 megawatt üstü tesisler için mevcut bürokratik engellerden çok şikayetçiler. Öte yandan halkın istemediği HES'ler mantar gibi artmaya hazırlanıyor. Karadeniz'de bölge halkının tepkisine rağmen işletilen 54 hidroelektrik santrali yani HES onay verilen ve inşaat halindeki projelerle birlikte yaklaşık 10 kat artarak 516'ya çıkacak deniyor. HES'lere karşı yürütülen hukuk mücadelesinin dayanağı olan yasanın da yürürlükten kalkmasıyla Karadeniz bölgesi birkaç yıl içinde HES çöplüğüne dönüşecek deniyor. Ancak bu HES projelerine karşı yerelde halk mücadeleleri de sürüyor. Arhavi ilçesinin Kamilet Vadisi'ne HES yapmak için gelen bir araç, Köylüler tarafından yolu kesilerek kovuldu. İş aracının önünde yola yatarak engelleyen köylüler aracı geri çevirdikten sonra tulum eşliğinde aracı köyün dışına kovdu. Arha ve Küçükköy muhtarı Yaşar Kılıç bu dereler halkındır, bizimdir, kimseye peşkeş çektirmeyeceğiz şeklinde konuştu. Dersim'de ise Periçay üzerinde inşa edilmeye çalışılan pembelik barajına halkın tepkisi sürüyor. Periçay'ında çok sayıda köylü ve çevre örgütü baraj inşaatının devam ettiği alana gelerek tel örgüleri kesip içeri girdi. Özel güvenlik görevlileriyle yaşanan arbede sırasında güvenlik görevlileri havaya ateş açtı. Olayın ardından askeri üslerden bölgeye asker dahi sevk edildi. Son olarak Cide Loç Vadisi'nde yapılan planlanan Cide HES projesi ise Kastamonu İdare Mahkemesi'nce bir kez daha durduruldu. Konuyla ilgili bir açıklama yayınlayan Loç Vadisi halkı ise yürütmenin durdurulması kararları ile şirketin vadiye girmesinin şimdilik önlenmiş olduğunu belirtti. Hükümetin artık hesler konusunda halkı dinlemesi gerekiyor. Su ve Orman Bakanlığının hesler konusunda ikna etmeye yönelik sözleri ise tepkinin olduğu yerde ters tepiyor, pek de bir faydası olmuyor. Bundan 10 yıl öncesine kadar 200 kuş türünün konakladığı Meke Gölü su seviyesinin düşmesiyle sessizliğe büründü. Karapınar Belediye Başkanı Mehmet Mugayitoğlu son yıllarda gerek küresel ısınma gerek yağışların azalması gerekse bilinçsiz tarımsal sulama yüzünden Yeraltı sularının çekilmesi nedeniyle gölün her geçen yıl daha kötüye gittiğini söyledi. Kış mevsiminde yağmur ve kar suyu ile az da olsa canlanan gölün bugünlerde yaşanan aşırı sıcaklar nedeniyle tamamen kuruduğunu aktardı. Göl havzası dar olduğu için yağmur ve kar suları ile yeteri kadar beslenemiyor. Gölün en önemli beslenme kaynağı ise yeraltı suları. Ancak vahşi sulama nedeniyle yeraltı suyunda son yıllarda önemli bir düşüş var. Karapınar'da da tarım tamamen yeraltı suları ile yapılıyor. Orman ve Su İşleri Bakanlığı'nın Konya Ovası'nda Hotamış göletinde su toplaması gibi projeleri olduğunu belirten oldu. 2015'te gölete toplanması beklenen suyun yeraltı sularını beslemesi halinde Mekke Gölü'nün tekrar eski halini alabileceğini söyledi. Ancak Hotamış sazlığı ekosistemini bozmak yerine yapılması gereken yeraltı suyuna dayalı tarımdan vazgeçmek ve bölgede buranın iklimine uygun sürdürülebilir tarım sistemlerine geçmek diyoruz biz. Evet herkese yeşil ve barış dolu bir gelecek diliyorum. Esen kalın.